يا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله في يأمر وإلكاف يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك بذعير سلطانك. سبحانك اللهم لا أوصي سنة عليك إلا كما أثنيت على نفسي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده. يا محمد عبد الله ورسوله وصديقه وخليل خير نبي هل سنا الله الى العالم كله مشيرا ونذيرا اما بعد فيا عباد الله, الله ان الله لا الله Söylemişim amma <gülüyor> tozlar geliyor, Elimizi tutuyoruz kirleniyor, suya gidiyoruz onun batemesi deniyoruz. <gülüyor> Bedir ile alakalı geliyor fakat insan olduğunu Hazreti Ahmed aleyhisselam Peki esas unsurundan bahsediyorum. Ve yünsel aleykum min es-sema'i ma'in indiriyor, onun kasdını temsil ediyorum. Kirlerden arınıyoruz. Dönlüğümüz her tarafı Suyu buluyoruz. Peki ruhumuz kirlendiği zaman arınma ihtiyacı Onun için günde beş defa ananası bastırmış kainanın sahibi. Allah Resulü Aleyhisselam bu halinle rivayet Come <laughs> on. birkaç defa elinizi yıkama ihtiyacı hissediyorsunuz. Ruhunuzla, çarşıyla, pazarla gösterdiğiniz evlerinizi kilitleniyorum. Müezzin, Allah-u Ekber'lisiniz ve Merih-i Kallahu Ekber'lisiniz. üzerine, değil huzuruna koşuyorsunuz. Bu hadî ile Müslim'in rivayet ettiği bir hadis i şerifte o halitayı yana etmem gibi sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti camide biri geliyor diyor ki ben kul hakkı bir değil bir hak cezasını gerektiren bir suça itikav gelmedin. Bizimle beraber namaz kılmadın mı? Ben o yasın Allah'a kıldın. Bunun içlerinden çıktın. O zaman fakat katar Allah ve ben namazlarım senin günahın mahmetmiştir. İçinizde sıkıntılar var. Psikiyatristler bile çözemiyor. Gaza'da nâhisinizi kuşatıyor. Ne yaptın? Nereye çıkıyorsunuz? Allah bu kebber değil, kainatın sahibi değil, icazet başımız. Hastalıklarınızın devası da Remo. Salatun istiska. Ramel gelmiyor gözle Çok mutluyum. Allah'ın emrini söylüyorum. Başla ismi Sen de kıl diyorum. La nas'aluke riska. La nakalliluke riska. Senden bir şey istemiyoruz diyoruz. Kü biz veriyoruz. Çocukların Allah'ın huzuruna çıkıyor. Bu cihazla baktığımız zaman namaz bir şekil Ama bunun ötesinde namaz اِيَّا فَنَعْبُدُ وَاِيَّا فَسَّعِينَ Sadece senden bir yardım istiyor. Sadece sana, sana ibadet ediyoruz. Sonunda amin diyorsunuz. Allah Hüsnü Aleyhisselam buyuruyor ki اِمْوَا عَلَقَ تَعْمِينُكُمْ تَعْمِينَ الْمَلَائِكَ Namazın içinde Gecein zilinin karanlığında, siyah başım üzerindeki karıncayi görür, rızını gömeler. Günde beş defa huzuruna çağırdığı tulmu boş edilir mi? Elbette maftedle döndüce. Hazreti Rasul Aleyhisselam'ın beni temizle diye Arapya söylediği gün tertemiz çıkar. Namaz kıdıyorum, cesediyle Cuma'ya geliyorum. <gülüyor> Bunu düşünmeden, aklına bize kalmadan, eğilip kalmadan yaşıtlar olsun, hayret etmek gerekir, bezekini açıp da namazın sözlüğüne vakit olamayarak. <gülüyor> bir tablosu var namazın, namazın nedir o? Kıyamet tablosu vardır. <gülüyor> Kırmayanlar düşün. Hani Kur'an'da hakimi oluyor, o bize haber veriyor kıyamet taposundan. Yomah <gülüyor> yus'a ve id'auna ilas zaman kıyamet, günü, zulüm şiddetleri Hesap başladığı zaman o hanime namaz kılmayanlar, Rabbini çağırdı da huzura çıkmadığın kişiler. Ve هلا <gülüyor> استطيعون başımızı yeğen boyu ruhumuzla Hazreti Allah Doktor, mahir bir adam yok mu Erasmus'a? Vallahi en azun fila anlayacaksın ki dünyadan, evlatından, maddından ayrılış vakti gelmiştir. Hem öyle ki ve tazmeti sel olmuşsa ayakların birbirine dolanacak hatıra ayınca uyandırırken Hudura getiriyor Fela şeretlendirmeye davet ediyor, çıkmıyorsun, <gülüyor> le beyallahım ve le bey demiyor, koşmuyorsun. Kudüs'ten bu haber veriyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Seni yoptlamaya başlayacağım, ölüm döşeğine uzanacaksın, etrafına bakacar, vakıiplerden rah yok mu bu can tekrar bedene dökülecek diyeceksin? Ama geriye dönüş yok, uzun bir çıkacaksın. O halde bu cesedini ruhum güzelleştirdi. Allah'u mederdeyiz de, Allah'u ecber <gülüyor> dediğin zaman dünyayı geriye bırak, bütün varlığında teslim ol, ol ki namazın hakkını veresin. Allah'u mederdeyiz de, Allah'u ecber dediğin zaman dünyayı geriye bırak,